her ay düzenli olarak burada buluşan herkese çok teşekkür ederiz. Soma için adalet. Herkes için adalet. Soma için adalet. Herkes için adalet. Soma için adalet. Herkes için adalet. Yok. İsteyecek ben bosun mi? bile yok dedim de. <gülüyor> Var ne güzel. Çok şanslıyız bugün. Size de, de İnternette veririz. İnternette paylaşmak için. Aa, tabii çok seviniriz. Çünkü Soma davası bu ay e, herhalde savcının e, bir kararına bağlanacak. O yüzden <gülüyor> ben ben de çok ben önemli. Nerede gidiyorlar? Efendim? Çok çok de, Soma'da. Ben Atisar e, adliyesinde. Hı hı. E, o, e, o yüzden hani en son şeyden sonra şimdi işte... E, bu ay içinde de savcı karara bağlayacak ve bu yüzden de birkaç kere önemli. Ya yani aslında şu günlerde e, daha doğrusu 2014'te hani e, iş, e, cinayeti yaşanmıştı. E, bu son e, zamanlarda bir sürü e, dava bile açılamazken e, bu e, normalden de daha aslında hızlı bir şekilde ilerledi. Bu da çok kıymetli. O yüzden de hani şey yapmak istiyorum. Çok teşekkür izliyorsunuz İzliyorsunuz galiba davaları. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Davanın gidişatı ya da haberiniz oluyor mu olan bir tane? Ee, şu an işte son karar aşamasına gelinmiş herhalde bu davada. Ve e, biliyorsunuz kaza değil cinayet denilerek bu işe el atıldı. Ki savcılar, karar verecek olan insanlar da o şahsın eliyle gönderildi. Ve oraya konuldu. Ve davanın sonucunun bizim için herhangi bir önemi yok. Şu an Türkiye'deki birçok davanın hukuksal anlamda ya da siyasi davalar anlamında, içi cinayetleri anlamında bizim için bir anlam ifade etmediği gibi bu davanın da sonucu ne olursa olsun biz hakkımızı her türlü aramaya ve her türlü yerden insanlara bu davanın sonucunu da ve yaşanan haksızlıkları da orada perişan edilmiş, kimi zaman tehdit ve ya da para verelim size susturulmuş e ee, işçi ailelerinin de sesi olmaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dava yani çok aslında nasıl gittiğiyle çok ilgilenmiyoruz dediniz. Neden diyorsunuz? Ee, çünkü şu an Türkiye'de hukukun geldiği durumu hepimiz biliyoruz. Yani e, nasıl gittiğiyle elbette takipsi olmak zorundayız. Biz e, nasıl gittiğiyle değil sonucunun e, bizim aleyhimize, işçi ailelerinin ve işçilerin aleyhine bir karar e, çıkması durumunda zaten şaşırmayacağımızı söylüyorum ben size. Çok umutlu değilsiniz. Evet. Evet yani Türkiye hakkındaki genel kanı bu. Evet. Teşekkür ederim. Sadece bu dava değil. Bir akşam. Deri. Basın çıkamasını isteyecek ve arkadaş bile yok -ok dedi. Aha. Arkadaş. Evet. Nasıl geçiyor genelde bu? 33. Aslında, buluşma mıydı? 33. buluşma aslında bayağı bir yükseldiği ve düştüğü zamanlar oluyor. Şimdi belki havanın etkisi, belki işte o halin etkisi ama o halin etkisi diyemeyiz. Geçen ay ki, geçen ay da o hal vardı ama bayağı gitti ki daha iyi. Kalabalıktı. da vardı. Basın da vardı bayağı. Yani. Basın var yani kimler yani var? mesela? şöyle. Ve nasıl bu, bugün mesela buradaki e, basın nöbetini tutan arkadaşlar numune hastanesindeki e, şeyler, e, muhabirler. Hmm. Eğer başka bir vaka yoksa yani tercih edecek öncelikli bir vaka yoksa zaten geliyorlar rutin olarak. Hani bu e, bir ajans haberi. De, de, de. <gülüyor> Ama bir de şöyle düşünün. Bizim de çok ee, tabi 33. hatta 34. ayına girdiğimiz bir eylem bu. Ya bizim ısrarımız şu e, basının hani bu aylarda özellikle 25. aydan sonraki ilgisizliği beklenebilir bir şey çünkü her gün her şeyin değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu kadar üç yıl üzerine geçmiş bir vakanın aynı sıcaklığıyla e, insanlar üzerinde basın üzerinde etki yapmasını bekleyemeyiz. Ama e, son sürece girdik. Artık karar duruşmaları başladı ee, savcı <gülüyor> mütealah verecek yani o da bizim istediğimiz cezalara dair fikir, fikir beyan edecek ee, biz en üst sınırdan ceza istiyoruz çünkü yani ciddi bir katliamla karşı karşıya ben... bu, bu arada tabii yani patronun da yargılanmaya başlaması Gürkan'ın da yargılanmaya evet, evet. başlaması Kötü bir gelişme değil herhalde. Değil, değil yani? gayet değil bir gelişme aslında. Bir taraftan da. Ee, yani hani karşıdan bakınca aslında Soma davası çok yürümüyor gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da yürüyen davalardan Hatta biri. Hatta e, son zamanlardaki toplumsal davalara baktığımızda en iyi yürüyen davalardan biri. E, o açıdan çok fazla bir problemimiz yok. Yürüyüşü konusunda elbette ki sonuç her şeyi belirleyecek. sonucun aynı şekilde çıkması da önemli ama davanın gidişatı konusunda biz çok fazla bir problem yaşamadık şimdiye kadar. Ama şunu da görüyoruz ki ee, buradaki etki orada doğrudan karşılığını buluyor. Burada verilen ses orada doğrudan karşılığını buluyor. Çünkü orada davayı devam ettiren kitle genellikle aileler zaten. Evet. Yani, Peki... toplumsal marifet değil ailelerin bizzat kendisi. Ailelerin de en çok ihtiyaç duyduğu şey biz burada kendi başımız olsak hiçbir şey olmaz. İstanbul'dan ses lazım, Ankara'dan ses lazım. Buradan verilen sesin esas karşılığı o, üzerindeki evet. üzerindekimiz. En başta aslında Soma nöbeti tutulmaya başlandığı zaman Türkiye'nin pek çok yerine dağılması hedefleniyor evet. izlediğim kadarıyla. Nelerde oldu? Yani ben de bir basın mensubu olarak detaylıca izleyemedim aslında. E, bizim Amasya'da bir temsilcilik girişimimiz oldu, orada oldu. Daha sonra Sakarya'da girişimimiz oldu. Orada oldu. İskenderun'daki şeyler devam ediyor. Bizim oradaki temsilciliğimiz aracıyla orada devam ediyor. Soma'da her ay devam etti. Aileler hiçbir ay sektirmeden elemlerini yaptılar. Bir de şimdi Adana temsilciliğimiz kuruluyor. Bugün Aladağ'da yapıldı. Aladağ faciasından da oradaki ailelerde birlikte selam göndererek yaptılar bunu. Orası da aslında aynı cinayet tanımlamamızın içerisinde olan bir olay olduğu için ee, bugün orada da bir şey yapıldı. Basın açıklaması yapıldı. Ki Adana'da basın açıklaması en son ne zaman yapılmış hatırlayan yok. Evet muhtemelen. İşte böyle bir şey var. Buradan tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Ee, olabildiğince karar aşamasına yaklaştıkça 20 Şubat'ta e, duruşma var. 20 Şubat'ta muhtemelen savcı müthalasını verecek. Daha sonra savunma için süre verecek. Ee, sanatlarına savunma süre verecek minimce bir ay kadar bir süre vereceğiz düşünüyoruz biz. Çünkü ağır bir dosya. Peki ee, FETÖ iddiaları çürütüldü mü? Çünkü savunmalarını bir şekilde bunun üzerine kurmaya çalışıyoruz. FETÖ, FETÖ iddiaları çürütülmesine mi? gerek yok. Bu i̇ddia sahibinindir. Yani. Ee, sorumluluk onların üzerinde bir şey bulduysanız eğer bir şey iddia ediyorsanız siz anlatmak zorundasınız. Yani nasıl ki? Yani biz zaten söyleyecek bir şey bulamadık yani. Saçmalık dedik geçtik. Mahkeme heyetisi çok fazla hiçbir zaman. Sanıkların avukatları da zaten onları iddiaya ortaya atıp ortalığı bulandırmaktan dışında bir şey yaramadı. Yani mahkeme heyeti de pek ciddiye almadı. Pek de hiç ciddiye almadı. Ee, aynen öyle. Yok değişmedi. Sadece şöyle bir durum var. Ee, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Ee, Can Yürkan'ın avukatı. Demiş ki burada böyle bir olay oldu. 301 kişi öldü. Bu olayı soruşturun. Yani yürüyen bir davayı savcılığa şikayet ediyor. Diyor ki bu olayı soruşturun. Aynı zamanda anlatıyor tabii. Biz burada sanık olarak yargılanıyoruz bu olayla ilgili ama. Burada bazı bulgular var. Mahkeme heyeti bunu dikkate almıyor diye e, çok hukuk garabeti diyebileceğimiz bir e, suç duyurusu yapıyor. Hadi diyelim avukatları yaptı. Savcılık bunu dikkate alıp Aksaray Ceza Mahkemesi'ne yazı yazıyor. Diyor, diyor ki... E, Burada böyle böyle iddialar var. Sen bu delilleri değerlendirmiyormuşsun. Bununla ilgili bir izahat ver diyor. İzahat ver diyemez tabii ama aslında dediğin şeyi karşılığı Bir izahat ver diyor. Bir savcı bir mahkemeye. Ee, daha sonra da duruşma tutanaklarını istiyor. Mahkemeye de bir izahat değilse de bir açıklama yapıyor. Ee, diyor ki bu delili ben şu yüzden değerlendirmedim. Duruşma tutanaklarını da al. Hı. Son duruşmada bununla ilgili çok... Ee, önemli bir karar verdi. Mesela Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturmanın içeriğinin ne olduğuna dair yazı yazdık. Şimdi tamam, sizin rakam. Evet. Çünkü oradan başladıran soruşturmada gizli karar var aynı zamanda. Biz göremiyoruz onu. Hmm. Yani e, soruşturma şeyle ilişkin olarak başlatılmış, soma katliamla ilişkin olarak başlatılmış ama biz bilmiyoruz mesela içeriğini ne olarak verdiler. Bu FETÖ iddiası orada dile getirildi mi, getirilmedi mi? Çünkü aslında basında böyle şeyler çıktı bir Aynen öyle. Yani Aynen hani öyle. Hem kurulmuş WhatsApp, ha, ha. WhatsApp grupları falan. Ha. WhatsApp grubu falan tam bir komedi aslında evet. zaten de. Yani aslında bilirkişilerle kişi, hızlıca hızlıca ilişkin Aynen öyle, kurduğu bir öyle şey. Ee, ya yani bunları delil olarak kullanıyorlar anladığım kadarıyla işte yani. bilmiyoruz oradaki gizlilik yüzünden bilmiyoruz bunları kullanıp kullanmadıklarını ee, problemimiz şu burada ciddi bir işte bir etkileme çabasının olduğunu net biliyoruz Yargılamayı etkileme çabası bu ee, yargılamayı dışarıdan etkilemek yürükle olmayan yollardan etkilemek suç ee, bunun da devamının geleceğini tahmin ediyoruz biz daha doğrusu bunun üzerinden de bir şeyler yapmaya çalışacağız biz mahkeme sonunda da bunu dile getirdik. Ee, Buradan yürüyen bir soruşturma var mı? Evet. Peki? Bayağı açıldı o soruşturma. Açılmış. O soruşturma açılmış. Yani o zaman Bunun mahkeme, dışında mahkeme heyetiyle ilgili e, Adalet Bakanlığı'nın nezdinde bir soruşturma açıldığını sanık avukatları söyledi. Elimize gelmiş herhangi bir resmi belge yok bununla ilgili. Bilmiyoruz böyle bir ben soruşturma bir sordum açıp Ben bir bana sordum mesela. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Bana. Oradan bir cevap aldınız. <gülüyor> evet. Yani hani böyle bir şey yok. Bunu biz bilemeyiz dediler. Biz biraz. bilemeyiz dediler. Şöyle sanık avukatları... Dediler ki tehdit ederseniz bir e, savunma yaptılar. Dediler ki siz bizim sunduğumuz delilleri, savunmalarımızı dikkate almıyorsunuz. Bununla ilgili gidebildiğimiz her yere gidiyoruz, gittik ve hakkınızda da soruşturma başlatıldı dedi. Fakat bunun ne olduğunu, soruşturmanın içeriğinin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Mahkemeye ulaşmış herhangi bir şey yok, evrak yok. E, sanık avukatları yaptıkları başvurularının sonucunu... O soruşturmayla ilgili olarak o soruşturmanın muhatabı olan makamdan daha önce öğrenmişler. Hı. Bizim şu ana kadar öğrendiğimiz bu. En azından onların beyan ettiği bu Peki öğrenme itibariniz yok mu? Zaten bu yasal olmayan bir süreç. Aynen öyle. Hı. Eğer Adalet Bakanlığı bir mahkeme heyeti hakkında bir soruşturma başlatma yetkisi yok. Bunların yetkisi e, hakimler sadece yüksek kurulunda. Adalet Bakanlığı başka bir sebeple bir soruşturma başlattıysa, bakanlık nezinde bir soruşturma başlattıysa bunu, buna ilişkin bir resmi işlem yürütmesi lazım. Bu resmi işleme işlemi ilişkilerine herhangi bir şey yok. Sadece tek bildiğimiz ya e, havaya üfürülen bir e, şeyden ibaret, balondan ibaret. E, işte biz sizi şikayet ettik ayağınız denganın dercesinde bir şeyden ibaret. Yahut da gerçekten bilmediğimiz herhangi bir işler dönüyor. Ona karşı da şey e, duvar kurmaya çalışıyoruz. Enerji Bakanlığı'na bir soru sordum. Dava var ve Enerji Bakanlığı e, mahkum edildi bu davada. 300 bin lira tazminat ödecekler. Evet. Cihan evet. Türsel'in açtığı davadan bahsediyorum. Aha. Bütün bunlar hazineden karşılanacak ya da geliri gideri ne olacak ve cezalandırılacak evet, insan olacak mı diye e, para ödenecek. En özet ve en kabaca haliyle para ödenecek ve zinadan çıkacak bir para bu. E, bu konuda herhangi bir yaptırım olacak evet. mı soruma Herhangi bir şey söylemedi. Siz ne dersiniz? Şöyle bir şey. Mesela kamunun yaptığı yanlış işlemlerle ilgili dışarıya ödediği paralar bir rücu meselesidir. Kamu bunun üzerinden bir yanlış hukuksuz bir para ödediyse gider o e, yanlış hukuksuz işlemi yapan memuruna rücu eder. Oradan bir tazminatını kendisine alır. Kamuda oluşan boşluğu doldurmaya çalışır. Normal hukuku budur bu işin. Ama eğer bunu yaparsa Enerji Bakanlığı şeyi de kabul etmiş olur. Ben elemanımın yaptığı hukuksuzluğu kabul ediyorum demiş olur. Hı hı. Enerji Bakanlığı en başından beri bu işteki şeyini hiçbir zaman kabul etmedi. Sorumluluğu hiçbir zaman kabul etmedi. Denetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini hiçbir zaman kabul etmedi. Eğer bu soruşturmayı memuruna yöneltirse o zaman bu şeyi en başından beri yürüttüğü kendi içindeki tutarlı politikayı reddetmiş olur. O yüzden bunu yapmayacaktır. Yani biz zaten öyle bir şey beklemiyorduk. Tazminat ödemesi mahkeme kararı olduğu için mecbur. Evet. Onu kurum olarak ödeyecek. Ama... Bir, herhangi bir mahkeme tarafından ona idari soruşturma başlatılması yönünde bir karar olmadığı için de Hı. bu işi de yapmayacaklar. Peki tazminat ödemiş olması zaten bir şekilde zaten suçlu olduğu anlamına gelmez mi? Bir mahkeme gelir. tarafından nihayetinde mahkum Aynen öyle. Anlamına. Kurum olarak kusurlu olduğunu anlamına gelir. Suçlu olduğu anlamına gelmez. Hı. Ama bu doğrudan herhangi bir kişiyi evet şunun sorumluluğunda bir e, kusur var ortada diye nettiren bir karar değil. Enerji Bakanlığı üst işveren olarak burada sorumlu kararın anlamı bu. Yani tazminatı hükmeden kararın söylediği bu. Bu Enerji Bakanlığı dediğimiz bir binadan ibaret aslında. İçinde kişilerden kim olduğu burada belirlenmiş değil. O yüzden oradaki sorumluları belirlemesi için Enerji Bakanlığı'nın kendi içerisinde bir idari soruşturma açması lazım. Bey inisiyatif alması lazım. Bey alması lazım. E, bunu yapacak siyasi irade de yok onlardı. Kimle konuştum ben? Isimli? Akçay Taşçı. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun çok oldum. Çok teşekkür ederim. ben.